2026 numaralı konu, Müslümanların Allah'ın emrini terk eden bir kimsenin halinden ibret alması, Cübeyr bin Nüfeyr şöyle anlatıyor, Kıbrıs adası fethedildiğinde ahalisi başka başka yerlere gönderilerek birbirlerinden ayrılmaya başlandı, bu yüzden insanlardan bir kısmı ağlaşıyordu, o sırada Ebu Derda'yı gördüm, tek başına bir köşeye oturmuş ağlıyordu. Yanına vararak, ey ebat derda, Allah'ın İslam'ı ve Müslümanları aziz kıldığı böyle bir günde niçin ağladığını öğrenebilir miyim, dedim, bunun üzerine şunları söyledi, Allah iyiliğini versin ey cabir, Allah katında kendi emirlerini terk edenlerin zerre kadar bir kıymetleri yoktur, bunlar saltanat sahibi güçlü bir milletti ve herkese galip geliyorlardı, Allah'ın emirlerini terk ettiklerinden dolayı işte gördüğün acıklı duruma düşmüşlerdir.